Evet, şimdi Türkiye'de yüzlerce belki mal var. Hı hı. Önüne gelen mal yazıyor. Evet. Neredeyse ben de yazasım geliyor. O kadar kolay ki önüne alıyorsun 5-10 tane mal, Oradan buradan bir şeyler çalarak efendim bir kitap yazdığını düşünüyorsun. Aslında hırsızlık. Yani ilmin de bir ahlakı var. O kaliteyi yakalamadıkça, e, Arapçıya vakıf olmadıkça, Ayet-i Kerime'nin e, sebebiniz yolu vesaire gibi iniş döneminde nasıl anlaşıldığını hı hı. bir sürü e, halini bilmedikçe o Arapçanın o kelimenin Türkçe'de karşılığını tam kavramadıkça yani hem Arapçanız mükemmel olacak evet. hem de onu yeni dile yani mevcut dilinize aktarabilmeniz için hı hı. bir edebi kabiliyetinizin olması gerekiyor. Ee, öyle kelimeler var ki, o kelimeyi Türkçe'de karşılamak mümkün değil. Ya onu aynı şekliyle vereceksiniz, yahut oraya bir açıklama yapmanız gerekiyor. Ee, örnek vermek isterdim ama şimdi bugünlerde darp meselesi var, dövmek vesair. Ee, mesela o ne anlama geliyor, o nasıl tercüme edilmeli ki doğru olsun konusu, ee, önem arz ediyor aslında. Fakat her darp dövmek karşılığında değildir. Yani mesela o inceliği bilecek buradaki hakikat nedir, ne demek istiyor, Cenab-ı Hak neyi emrediyor. O gibi şeyler bilindikten sonra mal evet. yapılabilir, yapılmalı daha doğrusu. Ancak hangisine güveneceğiz hocam konusunda benim özellikle şuna buna demem mümkün çok değil. Biz diyanet mensubu olduğumuz için. Daha ziyade diyanet malini efendim tavsiye ederiz. En azından bir teftişten geçiyor değil mi? O yani evet, denetleniyor, bakılıyor, ediliyor. Ha yüzde yüz mal ayetin karşılığı tam mı? Isabet tam isabet, tam yani. isabet mi? Hayır. Tam isabet olmadığını ben size söyleyeyim. Mümkün de değil. Yani. E mutlaka tefsiri üzerinde evet. iyice çalışmak lazım. Maal e, tam ayetin karşılığını vermeniz mümkün değil. Dolayısıyla maalleri şöyle yaklaşık anlam diye düşününüz. Ancak şöyle de bir hile var. Maal çıkaranların bir kısmı, kendi zihniyetlerini mahalle yansıtıyorlar. Evet. Okuyanlar o şekilde yönlensin diye. Evet yönlendirmeye yönelik evet. mahaller var. Hangisi dersen onu söylemem. Halkımız biliyor. Ee, yani adamın kafasında bir zihniyet var. Evet. O zihniyeti mahalle yansıtıyor. Onu aşılamaya çalışıyor evet. karşıdakine. Aslında ayeti o anlama gelmiyor. Hı hı. Fakat kendi kafasındakini oraya evet. derç ediyor ve sıkıntılı. O yüzden öncelikle benim tavsiyem tabi mesela Diyanet mali hı hı. E, olabilir. Hak dini Kur'an dili hı hı. mesela onun tercüme kısmı, hı hı. E, mal kısmı olabilir. Onlar biraz daha kaliteli aslında maaller. Onlar üzerinde çalışılabilir. E, o halde mali şöyle görmemek lazım. Bu mal mutlaka o ayetin tam karşılığıdır. Hayır böyle bir şey olamaz. Çünkü biri Allah'ın kelamıdır. Diğeri de kulun kendine göre evet. o ayetten anladığıdır. Evet. Daha değişik de ifade edilebilir, daha güzel de ifade edilebilir. Ancak mali yazan kardeşimiz iyi niyetle bunu yapmış, dürüstce ilmi ahlaka uyarak bunu yapmışsa mümkün mertebe yakın anlamlar vermeye çalışmıştır. Yani.